Mukafatı idam olan belli. Muhammed esat erbili. Ne güzel ki bugünkü ilin meclisi. İnsan binbir çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçe gibi hissediyor kendisini. Ne olur ben de ağabey gibi okuyabilsem, alim olabilseydim. İmkanlar el vermedi işte. Ama hayır, hayır neden olmasın? Yaşım 118, ilmin yaşı yoktur. Fakat burada Erbil'de olamaz. Bu kadar meşberinin arasında ilim öğrenilmez. Ama önce babama danışmalıyım. O ne diyecek bakalım. Şimdi sorsam mı acaba? Bu işi kanara bağlamazsam gözüme uyku giyemeyecek. ...babam da yapmamıştır inşallah. Baba! Ayrola Esat bir şey mi var? Baba... ...ben ilim öğrenmek, okumak istiyorum. Nereden aklına geldi bu saatte? Bugünkü ilim meclisi çok etkiledi beni. Ruhumuzu kuşatan ayrı bir havası var ilmi sohbetlerin. İçime bir aşk, bir şevk düştü baba... İlerleyen yaşıma rağmen eğer müsaade edersen... Ben de bugünü bekliyordum evladım. Gerçek alimler peygamberlerin varisleridir. Komşu ilçemiz değil de faziletli meşhur bir alim var. Yarından tezi yok hazırlıklarını yap ve git. İlim gurbette öğrenilir. İnsan gurbette yetişir evladım. Teşekkür ederim babacığım. Esat, komşu Deir kazasında bulunan meşhur bir alemin bedresesinde ilim tedresine başlar. Üstün zekası ve kuvvetli azmi sayesinde altı ayda okunacak kitabı iki ayda öğrenir. Ve nihayet dört yıl sonra icazet almaya hak kazanır. Artık o da mevcut ilimleri öğrenmiş alimler sınıfına gelmiştir. Bir gün Medresenin penceresinden dışarıyı seyrederken Aa, Şu gelen meczup Abdullah değil mi? Evet ta kendisi buraya doğru geliyor İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır Okumanın manası kişi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Havi kuru emektir İlim ağacında irfan çiçekleri açıp ihlas meyveleri yetişmeli yoksa odundan ne farkı kalır? Abdullah Efendi. Abdullah Efendi ne farkı kalır? Ne farkı? Böyle insanları Allah konuşturur derler. Neden Yunus Emre'nin bu mısralarını okudu? Mutlaka bana bir şeyler anlatmak istedi. Aa yine bu tarafa geliyor. Bu defa da bir şeyler söyleyecek mi acaba? Kadılar, müftüler cümle geldiler. Kitapların hep bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gittiler müşit arayı. Arayanlar buldu derde devayı. Bin kez okur isen aktan kayıp bir kamil mürşide varmasan olmaz. Anladım, anladım Abdullah Efendi. Fakat hangi kapıya gideceğim? Nerede bulacağım o irfan evlini? Bulacaksın, bulacaksın. Hem de irşad için uzanacak kolların Anadolu'ya, Rumeli'ye, hatta hatta daha da ötelere uzanacak. Mezubun konuşmalarıyla Muhammed Esad'ın içine bir ateş düşmüştü. Daha doğrusu zaten içinde var olan kor alevlenmişti. Gitmeliydi artık. Bir Allah dostunun manevi şemsiyesi altına girip ilahi aşkın ölümsüzlük ufkuna ulaşmalıydı. Bu düşüncelerle abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tasavvuf terbiyesini alacağın Mürşid'e ait şahit görme ümidiyle ile yan. Bismillahirrahmanirrahim Oh Allah'ım sana şükürler olsun Vücudum titriyor Oda ne? Yaktığım kandil sönmüş Ama odanın içi hala pırıl pırıl Rüyada gördüğüm nurlu insanların nuru olmalı Esselamu aleyküm Ve aleyküm selam Gel kardeşim sadık gel Maşallah uyanıksın bu erken saatte. Ben de uyandırayım diye gelmiştim. Birazdan sabah ezanı okunacak. <gülüyor> Gel otur Sari. İçim neşe dolu. Çok tatlı bir rüya gördüm. Otur da anlatayım. İstariye yatmıştım bu gece. Gönül dünyamı aydınlatacak nuru arıyordum. Ee? Rüyamda babamın odasındaymışım. Önce karşımda Halid-i Bağdadi Hazretleri göründü. Sonra o kayboldu. Yerine Taha el-Hariri hazretleri geldi. Ve bana eliyle işaret ederek... Esat, evladım biz seni kabul ettik buyurdu. Uyandığımda kalbim küt küt atıyordu. Rüyadan aldığım manevi zevk... ...bütün hücrelerimi doldurmuştu adeta. Ah, desene ayrılık vakti yaklaştı. Zaten iki gün sonra icazet merasimin yapılacak. Bir daha görüşemeyecek miyiz seninle Esat... Canım kardeşim. Allah ahirette ayırmasın Salih kardeşim. Daha çok görüşürüz inşallah. Aşhedu <Sessizlik> Allahu Muhammed esat efendi artık zamanın nakşi şehi. Taha el-Hariri hazretlerinin derkâhında mütevazı bir derviştir. İrfan meclislerinde aşk ateşiyle pişmeye çalışmaktadır. Efendi Hazretleri sohbet için geliyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Tasavvuf yolu aşk ve edep yoludur. Akılla ilgili işler hiçbir zaman kalpte ve duygularda etkili olmamıştır. Şayet böyle olsaydı müsteşrikler Allah'a ve Resulüne inananların başında gelirdi. Allah sevgisine ona imandan sonra yegane sebep Allah'ın nimetleri ve ihsanları konusunda çokça düşünmek. Onun azameti ve yüceliği hususunda kafa yormak. Sonra da kalp ve dil ile onu bol bol zikretmektir. Gönüldeki ilahi aşkın meşalesi böylece yanar. Nefsin kibir, kendini beğenme, haset, riya, dünya perestlik gibi bir takım afetleri vardır. Bu hallerin sahibi zahirde salih amel ve makbul ibadetlerle süslenmiş görünse de için için yıkılmakta, kalbinin derinliklerinde çöküntüler gelmektedir. Bu afetlere çare yoktur. Ancak o kimse Allah'ın azametinin tecellilerini kıyamet ahvalini hesap gününün uzunluğunu Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve azabının devşetini, yani ölüm ve sonrasını düşünecek. İşte her gün düzenli olarak yapılan bu derin düşünceler kalbi irfan ve saffet nuruyla yeniden Şu Erbilli Esat Efendi'nin istidat ve kabiliyetine hayranım doğrusu. Dergaha geleni bir yıl oldu. Efendi Hazretlerine vekalet etmeye başladı. Dikkat ediyorum sohbetleri çok dikkatli dinliyor ve hemen tatbik etmeye çalışıyor. Hizmet dedin mi ilk önce o koşuyor. Gece yarısından sonra ne zaman uyansam onu ya namaz kılarken ya da seccadenin üzerinde tefekkür halinde buluyorum. Dikkat ediyor musun son günlerde daha dalgın daha rikkatli bir hali var. Sanki dokunsan ağlayacağım. Hep deri kenarlarında kırlarda dolaşıyor. Donup gözlerle ufku, sonsuzluğu seyrediyor. Çok sevdiği, hasretiyle yandığı birisini beklerdi. Hele mehtaplı gecelerde onun uyuduğunu zannetmiyorum. Bak yine yerinde yok. Yatsı namazını kıldık, yatma vakti geldi. O hala görünmüyor. Ne dersin? Dergahın çevresini dolaşıp şöyle bir bakalım mı? Sen bilirsin. sesi geliyor. Bunlar peygamber efendimize yazılmış sözler herhalde. Gönül nur-i cemalinden habibin bir ziya ister. Gözüm hakirehinden ey tabibim tutia ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Ama ey zulmeti kalbin cinansız. Gönül on the fun. Ki kemter deniz esal sana olmak feda ister ki kem. Esad Efendi, 23 yaşındayken girdiği Taha el-Hariri Hazretlerinin dergahında yetişir, olgunlaşır ve kemal merdiyesini eder. 5 yıllık bu manevi eğitimden sonra 28 yaşındayken Üstad'ı onu kendi makamına tayin eder. Çünkü bir süre sonra kendisi ebedi aleme göçecek ve artık ...irşak görevini... ...Muhammed Esad Efendi devam ettirecektir. Derya'nın ileri gelenlerinden... ...bazıları bu tayin üzerine... Efendim... ...Muhammed Esad Efendi çok genç değil mi? Onun yerine daha alim ve yaşça... ...daha olgun abini tayin buyursanız... ...deyince... ...Efendi Hazretleri... Zannediyor musunuz ki bu iş benim elimdedir? Manevi emir böyledir. ...cevabını verir... Muhammed Esad efendi, vefatına kadar üstadının hizmetine devam eder. Toha el-Hariri hazretlerinin irtihalinden bir süre sonra hacca giderken Bağdat'a uğrar. Ayrı bir sevgi ve hayranlık duyduğu Abdülkadir Geylani hazretlerinin kabrini ziyaret eder. Bu ziyaret esnasında manen Kadiri yolunda da irşat vazifesini yürütmesi istenir kendisinden. Hakikaten kısa bir zaman sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin verdiği manevi bir işaretle zamanın kadiri i Mürşidi abdülhamid -i Refkani Hazretleri tarafından icazet namesi yazılıp Muhammed Esat Efendi'ye gönderilir. Artık Zülcenaheyn olmuştur. Makamı yüksek, himmeti Ali yükü ağırdır. Fakat o, genç yaş büyük bir olgunluk, tevazu ve mahviyet içindir. Allah'ım, senin lütuf ve ihsanına nail olmak için huzuruna sermayesiz ve eli boş geldim. Biliyorum ki yarın ahiret aleminde de eli boş olarak varayım. Hiçbir amelim olmasın. Eğer kabule şayan bir amelim olursa onu da şimdiden kullarının günahkarlarına bağışladım. Tek güvencem av ve mağfiretindir ya Rabbi. Muhammed Esad Efendi haç dönüşü İstanbul'a girecekler. Çeşitli yerlerde daha çok da Beyazık medreselerinde misafir olarak kalır. Bu arada Fatih caminde verdiği derslere ilim ve irfan eklinden pek çok kimse katılır. Hoca Yekta Efendi de onlardan birisidir. Derviş Zade Halil Paşa da saraya davet ederek bir buçuk sene müddetle kendisinden Arapça ve dini ilimler tahsil eder. Sultan 2. Abdülhamid tarafından meclisi meşayih Azadına tayin olur. Toplantı günlerin meclise ders günleri Fatih Camii'ne ara sıra saraya gider. Artık ziyaretçileri ve sevenleri çoğalmış, şöhreti İstanbul'u tutmuştur. Bu sırada bir dergah tahsisi için İracaat edilmiş Ve cevap beklenmektedir Buyurun Efendim Meşahat makamından bir mektup var Buyurun Erbirli Muhammed Esad Efendi'ye Bir dergah tahsis edilmesiyle ilgili arızanız incelenmiş olup Biraz tamiratla faaliyete geçirilebilecek olan Koca Mustafa Paşa'daki Kelami Dergahı hizmetinize verilmiştir. Cenab-ı Hak muvaffak kılı. meşihat makamı reisi. Evet, nihayet Bayezid medreselerindeki bu misafirliğimiz de sona erecek gibi. Abdurrahman. Buyurun efendim. Bize bir fayton çağır gidip bir bakalım inşallah. Derhal efendim. Bayton hazır efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelamı dergahı galiba burası efendim. Bir hayli harapmış. Fakat başka çaremiz yok. Tamir ettiririz inşallah. Hicret... Hayat hicretle başlıyor. Ruhlar aleminden anne karnına, anne karnından dünyaya. Dünya başta başına bir hicret ve gurbet diyarı. Evet, Musul Erbil civarında geçen 28 yıllık bir ömürden sonra hicret, payitahta, devleti Aliye-i Osmaniye'nin baş şehri İstanbul'a. Kelami dergahı Allah ömür verirse uzun yıllar bir hicret durağı olarak bizleri misafir edecek galiba. Kur'an-ı Kerim'i dikkatle inceleyenler, insanların kazanabileceği bütün şan ve şerefi, dünya ve ahirete ait bütün selamet ve saadeti, onda bulacaklarına asla şüphe etmezler. Tasavvuf yolunda da kullandığımız Kur'an reçetesidir. Rabbimiz ahiret gününde kullarından kalbi selim, yani, kibir, haset, riya gibi kötülüklerden temizlenmiş ve kendi nuruyla aydınlanmış bir kalp istiyor. Maddi hastalıklardan kurtulmak için bir doktora ihtiyaç duyduğumuz gibi kalbi hastalıklardan kurtulmak için de bir manevi doktora, kamil bir mürşide ihtiyaç vardır. Çünkü nefse ve şeytana karşı verilen mücadelede bu minval üzere sohbetler yapılıyor, Allah Resulünün bu ölümsüz metoduyla irşan ikliyor insanlar. Çünkü kul zayıftır, Bir öngörü kendisine yolların en doğrusunu gösterecek bir kılavuza muhtaçtı her zaman. Yoksa nefsani duygular, dünyevi hevesler kutlaştırılıyor, insanlar yaratılış gayesini unutuyor, Cihadı unutuyor, Allah'ı unutuyordu. İşte bu amaçla gafillerden olman için Allah'ın adının gönüllere nakşedildiği zikir meclisleri düzenleniyordu Kelami derdahında. Gelin. Efendim. Buyur evladım. Ahmet Muhtar Paşa gelmiş. Yanında bir de yabancı var. Sizi ziyaret etmek isterler. Buyursunlar. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İnşallah rahatsız etmiyoruz. Estağfurullah. Şöyle buyurun. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendi Hazretleri. Misafirimiz Mösyö Kalver Danimarkalıdır. Kendisi gibi aydın insanların kurduğu bir cemiyeti temsilen seyahate çıkmış. Maksatları dinler içinde en doğru olanını tespit etmek. Şu anda İslam'ı ve İslami müesseseleri incelemek üzere memleketimizde bulunuyorlar. Dergahlar hakkında bilgi almak istiyorlardı. Arzuları üzerine ben de size getirdim. Tekrar hoş gelmişler. Allah hidayeti arayanların yardımcısıdır. Acaba dergahımızda bir süre kalabilirler mi? Kendileri yatacak, yiyecek, giyecek eşyalarını dışarıdan temin edecekler. Memnuniyetle. Misafirimiz olurlar. Fakat burada kaldıkları süre içinde dergahımızın yatağında yatıp çorbasından içerler. Dışarıdan masrafa gerek yok. Nasıl uygun görürseniz. Onu artık kendileriyle konuşursunuz. Ben müsaadelerinizi istirham edeyim. Müsür Kalbe Kelami dergahında 15 gün kadar gidilir. Sohbetlere, ibaretlere katılır. Teknik hayatını yakından isterim. Esad Efendi hasetleriyle zaman zaman sohbet ederler. Yine bir gün dergahın bahçesinde meydanlı bir gecede dolaşmaktadırlar. Ben artık ayrılacağım. Size çok teşekkür ederim. Asraflar için bu paraları alırsınız. Hayır Karbet Efendi. Misafirden ücret alınmaz. Sizin Allah'a ve Resulüne iman edip Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul edişiniz bizim için ücretlerin en büyüğüdür. Ama nasıl oluyor? Dergahın masraflarını hepsiz karşılarsınız mı? Zarar etmezsiniz mi? Hayır, Karvet Efendi. Allah yolunda harcanan para en karlı yatırımdır. Hayret, evet. öyle bir anlayışı görmemiştim. Eee, Efendim Hazretleri, konuşmalarınızda hep nefis üzerine durmaktasınız. Nefis insanı ne yapar? <gülüyor> gel, Karvet Efendi gel. Şöyle gel. Semadaki şu pırıl pırıl ayı görüyorsun diyeyim Evet. Şimdi de şu yaprağı... ...gözünüzün önüne yakından tutun. Görebiliyor musunuz? Hayır. Yaprak önümü kapattı. Ha, i̇şte. Küçük zannettiğimiz nefsani duygular... ...aklımızın ve kalbimizin... ...görüş ufkunu kapattığı zaman... ...en büyük hakikatleri göremez oluruz. Onun için... İçeride nefsimiz dışarıda Allah düşmanlarıyla devamlı cihat halinde olmalıyız. Anlaşıldı ya anlaşıldı. Peki ben yarın gideceğim. Bana hakkınızı edin helal. Ben İslam'ın hak dini olduğunu anladım. Ve bunu bütün dostlarıma da anlatacağım. İnşallah Karvet Efendi inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. gibi şöyle Kimseler yok mu burada ya Alper abi Ne var ne diyorsun Çetin Vay ya ben be sesini seveyim senin Çoktandır gelememiş de şöyle bir uğrayayım dedim ha Ya dedim dedim de Nereye gitti bu meyalinin müşterisi be Sinek avlıyor gibisin abim Sorma Çetin Kara kara ben de onu düşünüyorum ya Şu yanımıza dergah mıdır teki midir Bir sohta yuvası açıldı O günden beri bizim müşteriler Tek tek armut gibi dökülmeye başladı Görüyorsun işte. Bostan korkulu gibi dikirip duruyoruz. Vay anasını be. Benim abimin reklemeyle kim oynarmış ha? Dağıtırın lan ben abim. Saçmalamayı bırak şimdi oğlum. O işi ben kendi elimle yapacağım. Başka çarem kalmadı. Bitecek bu iş bitecek. Hmm. Çok uygun Bıçakta belimde Esat Efendi denen o sohta her gün buradan camiye geçermiş Geliyorlar Arkasında da talebeleri ha, O da ki, Şu bizim Ayyaç Kenan değil mi O da sohtalaşmış desene Şimdi gösteririm onlara dünyanın kaç bucak olduğunu Biraz daha yaklaşsınlar ha? Tamam Önlerine fırlayıverip Aman Dizlerimin bağ çözülüyor Başım gözl gözlerim kararıyor Hiçbir şey görmüyorum Düş, düşüyorum. Ah bir adam düştü. Galiba bayıldı. Yardım edin evladım kaldırın. Efendim başı kanıyor taşa çarpmış herhalde. Ah bu bizim meyhaneci Alper değil mi? Evet ta kendisi. Belki de sarhoştur. Kenan bekletmeyin evladım. Her ne hal olursa olsun Abdurrahman'la birlikte alıp dergaha götürün. Yarasını temizleyip sarın. ...ciddi bir durum olursa doktor çağırın. Biz namazdan sonra geliriz. Ben neredeyim? Ne oldu bana? Alper, Alper! Aç gözlerini, bak emin yerdesin, Dergahta. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ne oldu Kenan? Nesi varmış? Ee, fazla bir şey yok efendim. Yarasını temizleyip sardık. Yavaş yavaş ayılıyor. İşte gözlerini açtı. Ben neredeyim? Burası neresi? Burası Kelami Dergahı. Biz camiye giderken köşe başında düştüğünü gördük. Başından kan akıyorduk. Alıp dergaha getirdik. Yaranı sardık Alper. Nasılsınız evladım? Ağrınız sancınız var mı? Bana neden böyle davranıyorsunuz? Ben size düşmanlık ettim. Ben hainlik ettim. Ne düşmanlığı Alper? Neler söylüyorsun? Ben o köşe başında sizin yolunuzu bekliyordum. Hoca Efendi'yi öldürecektim. Bıçak belimliydi. Çünkü o bu sente geldi geleli... ...bizim meyhanenin müşterileri hep camiye kaydı. Artık geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştım. Fakat Hoca Efendi'yi görünce... ...birden dizlerimin bağı çözüldü. Gözüm karardı. Ondan sonrasını bilemiyorum... Ne olur beni affedin hocam. Ben size düşmanlık ettim. Siz bana yardım ettiniz. Hayır hayır ben insan değilim. Ben aranıza layık değilim. Gideyim. Sizin gibi insanlar içinde bir sarhoşun bir meyhanecinin yeri yok. Fakat önce hakkınızı helal edin ne olur. Üzülme Alper Efendi. Sen bizim kardeşimizsin. Günahkar olmak kardeş olmaya mani değildir. Ancak akıllı bir mümine yakışan o ki rızkını helalinden kazansın. İçki, insana aklını kaybettiren, aile yuvalarını dağıtan şeytani bir pisliktir. Varlığından şüphe etmediğimiz imanını yeniden güçlendirmeli, tövbe etmeli, bütün bu kötülükleri terk etmelisin. Meyhaneyi başka bir iş yerine çevirsen, temiz ve helal şeyler satsan, neden olmasın? Hem sana borç para da temin edebiliriz, yeter ki sen tövbe et ve karar ver. Siz, siz ne iyi insanlarsınız. Ben canınızı almak istiyorum, siz ölmüş ruhuma can katıyorsunuz. Ben yolunuzu kesiyorum, siz bana yol gösteriyorsunuz. Ne olur yalvarırım size, beni azgın nefsinle baş başa bırakmayın. Önce beni aranıza alın. Kenan kardeşim. <gülüyor> Gördük cehane. faaliyetlerine böyle devam ederken sevgi çemberi halka halka genişliyor. Musul'den İstanbul'a, Bulgaristan'a, Yugoslavia'ya varıncaya kadar birçok yerlerde halifeleri ve sevenleri vardı. Milletimizin ruh dinamizmini koruma ve kuvvetlendirme çalışmaları böyle devam ederken zaman çarkı dönmüş, birinci dünya harbi, İstiklal savaşı yaşanmış, Osmanlı devleti yıkılmış, tekke ve dergahlar kapatılmış ve tarih 1930'lara gelmişti. Esat Efendi Hazretleri bir vesileyle Bursa'da bulunuyorlardı ve Hakkı Paşa Oteli'nde misafir kalıyorlardı. Karşılarındaki otelde ise zamanın yüksek kademedeki idarecileri zevk ve sefa alemlerindeydi. Ah, bu kalabalık değil mi? Bu arabalarla gelip giderlerdi ki. Bizim burada olduğumuz haber almışlardır. Belki bir istekleri vardır halkın. Hayır, hayır beyim. Onlar karşı oteldeki şeyhin ziyaretçileri. Ne? Neler söylüyorsun sen? Hala bu softaların nesli tükenmedi mi? Bak hele, otel arı kovanı gibi çalışıyor. Bizimse yüzümüze bakan yok. Adı nedir bu adamın? Muhammed Esat Efendi derler. Aslen Erbil'dir. Şu anda Erenköy'de memleketteki mülkini satarak aldığı bir köşkte oturuyor. Çok geniş bir çevresi ve itibarı var. İstanbul Postanesi'ne gelen mektupların üçte biri bu adama çıkıyor. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın topladığı istihbarat bilgileri. Ya demek öyle. Hani yeni düzenimizde bunlara hayat hakkı yoktu? Elbette yoktur ve olmayacaktır. Bu işin en kısa zamanda bir çaresini düşüneceğiz. Sadece bu adam için değil, buna benzer kim varsa. Aksi yeni yapacağımız çağdaş değişikliklerde ayak bağı olabilirler. Evet arkadaşlar. Yeni düzenimizin şerefine kaldırıyoruz kadehlerimizi. Şerefe! Esat Efendi Hazretleri'nin Erenköy'deki köşkünde her türlü gösteriş ve kandıradan uzak, İlim ve sohbet hayatı devam ederken, yakınlarından bazıları ondan şöyle bir istekte bulunuyorlar. Babacığım, ben dışarıdaki havayı beğenmiyorum. Etrafımızda uğursuz gölgeler dolaşıyor. Evimiz ve sokağımız devamlı gözetim altında. Bir tedbir alalım. Mesela köşteki misafirleri dağıtalım, memleketlerine gönderelim. Biz de biraz gözden uzak kalalım. Teklifi üzerine Esat Efendi Hazretleri... Mahzun bir tevessümle... Evladım... Allah'ın takdiri neyse o olacaktır. Bana öyle geliyor ki... Ok yaydan çıkmış ve hakkımızda karar alınmıştır. Yani tedbir zamanı geçmiştir. Cevabı veriyordu. Ve hakikaten... Aradan birkaç ay geçmeden düzenlenen plan gerçekleştiriliyor... Esrarkeş bir sapık, etrafına topladığı birkaç serseriyle güya din adına baş kaldırıyor. olaylar esnasında hiçbir şeyden habersiz masum bir Asteğmen öldürülüyordu. Bunun üzerine derhal sıkı yönetim ilan edilerek, önceden planlandığı üzere, başta Esad Efendi Hazretleri olmak üzere İzmir'den İstanbul'a, Kayseri'ye, Sarıkamış'a varıncaya kadar yüzlerce ilim ve irfan ehli insan tutuklanıyor hapistere atıklı tutuklanan insanlardan bazıları ben yıllarca bu vatan için bu millet için savaş meydanlarında harp ettim kurşun yağmurları altında kan ter döktüm memlekete dödünce mükafatım bu mu olacaktı diye isyan ediyordu ancak Zulüm kan arzu ediyor. Kurutmak istediği ağacın önce hayat damarlarını koparmak istiyordu. Müzik ve ileride bir görerek bağıra bağıra olan Bolalı Mustafa Kaşan'ın başkandaki mahkeme kararları açıklanmaktadır. Tam 37 idam, 28'i infaz ediliyordu hemen. Geri kalanlar çeşitli sebeplerle hapse çeviliyordu. Aslanlar arasında son sözün nedir sualini tevhidle cevap veren Muhammed İsa Efendi Hazretlerinin oğlu Muhammed Ali Efendi de vardı. Esad Efendi Hazretleri de özel bir hücrede kısa bir süre hapsedildikten sonra ...hastalığı bahane edilerek... ...askeri hastaneye kaldırılıyor. Hiç mahkemeye çıkarılmadan... ...tek kelime konuşturulmadan... ...hakkında idam kararı veriliyordu. Bu sırada... kendisine yardımcı olmak için... çatmak Çakmakpaşa tarafından... ...hastaneye gönderilen bir askeri yetkili... ...gizlice efendi hazretlerinin... ...odasına girerek... ''Efendim müjde kurtuldunuz... ...yaşımız tutmadı... Hakkınızdaki idam kararını infaz edemeyecekler. Diye teselli ediyor. Esat Efendi Hazretleri ise... ...kader-i ilahiyeye, pisliğe günler bakar ve Hayır evladım. Küllü nefsin zayikatül mevt. Ve bizim de Kerbela günümüz gelmiştir. Rabbim bize şehadet nasip edecek. Cevabını veriyordum. Hasad Efendi Hazretlerini idam edemeyince seyirleyerek şeyi gidiyordu. Allah yolunda öldürlenlere ölüler değiliz. Plakiz onlar girdiler.